BÖLÜM 143 Karşılaşınca tokalaşmak Hadis 885 Ebu'l-Hattab katâde şöyle demiştir. Ben Enes'e, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin ashabı birbiriyle el sıkışır mıydı diye sordum. O da evet diye cevap verdi. Hadis 886. Enes, Allah'dan razı olsun, şöyle demiştir: Yemen halkı Medine'ye gelince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size Yemen halkı geldi. El sıkışmayı ilk başlatan onlardır. Hadis 887. Beradan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman, birbiriyle karşılaşırlar da el sıkışırlarsa, ikisi birbirinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Hadis 888 Enes, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Bir adam Ey Allah'ın Resulü bizden bir kimse kardeşi veya arkadaşıyla karşılaştığında onun için eğilebilir mi diye sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır eğilmez buyurdu Adam ona sarılıp öpebilir mi diye sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdular. Bu defa adam, elini tutup musafaha edebilir mi? dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Hadis 889 Safvan İbni Asal Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir Yahudi kendisi gibi Yahudi olan arkadaşına gel şu Peygamber'e gidelim dedi. İkisi birden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve onu imtihan etmek için dokuz kesin ayetin ne olduğunu sordular. Uzunca bir hadisin bu bölümü ilgilendiren bölümü dolayısıyla buraya alınmıştır. Peygamberimiz cevaplandırdıktan sonra onlar onun elini ve ayağını öperek, şehadet ederiz ki, sen gerçekten bir peygambersin, dediler. Hadis 890 İbni Ömer'in, Allah onlardan razı olsun, naklettiği uzunca bir hadisin bir bölümünde, şöyle dedi, Peygambere yaklaştık ve elini öptük. Hadis 891. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizdeyken Zeyd İbni Harise Medine'ye gelmişti. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de elbisesini sürüyerek ayağa kalktı, onu kucakladı ve öptü. Hadis 892 Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa, İyilikten hiçbir şeyi küçük görme, buyurdu. Hadis 893 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı, Allah ondan razı olsun, öpmüştü. Bunun üzerine, Akra İbni Habis Benim 10 tane çocuğum var Fakat bunlardan hiçbirini öpmedim dedi Raulullah Sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu